Bir Üniversite Dersi Kalsun içindeki Ahenk İhsan Köse Üniversitenin fizik bölümünde hoca yeni bir konuya başlamıştı. Anlatımı uzun süren teorik modellerden sonra talebelerin dikkatinin dağılmaya başladığını fark eden hoca konunun kainattaki örneklerini tartışmak için sordu. Arkadaşlar Kainatta müşahede ettiğiniz hadiseleri insan olduğu için cazip kılan nedir? Bu ani soru talebelerin dağılan dikkatlerini toplamalarına yardımcı olmuştu Soru enteresandı Dersin hocası her gün yaşanan hadiselerin Perde arkasındaki hakikatlere ışık tutmak istiyordu Talebelerden biri Ölüm hocam dedi Cevap hocanın duymak istediğini tam olarak ifade etmemiş olsa da önemliydi Hoca devam etti. Cevabın doğru olmakla birlikte sizden duymak istediğim şey biraz daha farklı. Bunun üzerine talebeler düşünmeye devam ettiler. Hoca duymak istediği cevabı alamayınca bir ipucu vermek istedi. Arkadaşlar bir spor müsabakasını cazip kılan nedir? Mesela biri güçlü diğeri güçsüz iki takım karşılaşırsa acaba maçı hangisi kazanır? Tabii ki güçlü olan kazanır. Peki güçlü olan takım her zaman kazanır mı? Talebeler adeta bir koro halinde cevap verdiler. Hayır hocam, tabi ki her zaman kazanacak diye bir şey söz konusu olamaz. Hoca aradığı cevabın bir kısmını talebelerden işitince konuya girdi. Evet arkadaşlar, Dediğiniz doğru. Bu duruma bilim insanları doğrusal olmama veya non-lineerlik demişler. Kainatta doğrusal, lineer olan hadiseler olduğu gibi doğrusal olmayan hadiseler de vardır. İşte kainattaki birçok hadiseyi enteresan kılan şey, hadiselerin çoğunun doğrusal olmamasıdır. Mesela bir otomobille saatte 60 kilometrelik bir hızla hareket ediyorsanız, bu bir saat sonra 60 kilometre, İki saat sonra 120 kilometre yol alacağınız manasına gelir. Böyle bir hadise bizim için doğrusaldır. Fakat kainatta birçok hadise doğrusal olmayan şekilde cereyan eder. Hoca, talebelerin dikkatini toplamayı başarmıştı. Talebelerin yüzlerinden soru sormak istedikleri anlaşılıyordu. İnsanların kainatta gerçekleşen hadiselerin perde arkasındaki hikmeti anlayabilmesi için kendisine bu tür sorular sorması gerekiyordu. Hoca devam etti. Peki, size kainattaki her hadisenin kainat yaratıldıktan bu yana sadece bir defa meydana geldiğini, her canlı ve cansız varlığın kainatta sadece birer defa yaratıldığını ve gelecekte de böyle devam edeceğini söylesem, bana inanır mısınız? Talebeler bu tespit karşısında şaşırmışlardı. Acaba bu mümkün müydü? Hoca sözlerine şöyle devam etti. Evet arkadaşlar, bilim bize bunun doğru olduğunu söylüyor. Muhtemelen her kar tanesinin ve her insanın parmak izinin birbirinden tamamen farklı olduğunu duymuşsunuzdur. Aslında bu kainattaki bütün varlıklar için söz konusudur. Her varlık kendine özgü bir şekil ve mahiyette yaratılmış ve yaratılmaktadır. Kainatta her varlığın benzeri bulunmakla beraber hiçbir varlık tıp birbirinin aynısı değildir. Evet insanlar birbirine benzer fakat her fert farklıdır. Her serçe birbirine benzer fakat her biri farklıdır. Her çam ağacı birbirine benzer fakat hepsi birbirinden farklıdır. Her hamsi birbirine benzer fakat her hamsi bir diğerinden farklıdır. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Bu sebeple fraktallar vahidiyet içindeki ehadiyeti gösteren birer imzadır ve yaratıcının Celle Celaluhu ehad ve vahid isimlerinin birer tecellisidir. talebelerin yüzlerinde müthiş bir hayret ifadesi belirmişti. Hoca bunu gördükten sonra konuşmasını daha rahat sürdürebilirdi. Arkadaşlar, işte bu birbirine benzeyip fakat tıpatıp aynı olmama gerçeğini bilim itiraf ediyor. Bu yapılara fraktal diyor. Aslında her birimiz insan olarak birer fraktalız. Çünkü hepimiz birbirimize benzemekle birlikte tamamen aynı değiliz. Bu durum sadece fiziki olarak değil, his ve latifelerimizde de karşımıza çıkıyor. Her insan fiziki özellikleri ve sevinme, üzülme, öfkelenme gibi hissi yönleriyle bir fraktaldır ve onun tıpatıp aynısı yoktur. Talebeler daha önce duymadıkları bu tespitler karşısında iyice şaşırmışlardı. Soru sormak için adeta sıraya girmişlerdi. Fakat hocanın acelesi yoktu. Talebelere sorularını birazdan sorabileceklerini söyleyerek konuşmasını sürdürdü. Fakat arkadaşlar biliyor musunuz kaos, karmaşa denen bir bilim dalı bu tespitleri ortaya çıkarmaktadır. Kaos, Kainatta gerçekleşen hadiselerin çoğunun kaotik, karmaşık olduğunu fakat kaotik olan hadiselerin neticesi olarak kainatta da kaotik bir ortam beklememize rağmen asla böyle bir şeyle karşılaşmadığımızı söylemektedir. Eğer araştırma yaparsanız kaosdan düzene geçişle alakalı hayranlık veren daha başka tespitleri de okuyabilirsiniz. Kaotik hadiseler daha önce bahsettiğim gibi doğrusal olmayan hadiselerdir. Mesela atmosferdeki hadiseler kaotiktir. Bu sebeple uzun dönemi kapsayacak şekilde hava tahmini yapmak zordur. Çünkü bilim, dünyanın bir ucundaki bir kelebeğin kanat çırpışının, birkaç gün sonra dünyanın bir diğer ucunda fırtınaya sebep olabileceğini söylemektedir. Bu sebeple kaotik hadiseler, başlangıç şartlarına hassas derecede bağlıdır. Hareketin belli bir anında meydana gelen küçük bir değişiklik, o an hissedilmese bile belli bir zaman sonra çok büyük değişikliklere sebep olabilir. İşte böyle bir dünyada ve kainatta yaşıyoruz. Anlatılanları dikkatle dinleyen talebeler hayatın bir mucize olduğunu anlamaya ve kainattaki hadiselerin birçoğu kaotikse o zaman bu mükemmel düzenin nasıl kurulduğunu düşünmeye başlamışlardı ki Hoca, adeta taşı gediğine koyarcasına bir soru daha sordu. Diyelim ki bir otomobil kullanıyorsunuz. Otoyolda hareket ederken direksiyonu 1 milimetre sola veya sağa döndürdünüz. Otomobilin 1 metre sonraki konumuyla 100 metre sonrasındaki konumu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Talebelerden biri söz alarak ''Hocam belki bir metre sonrası için çok fazla bir değişiklik olmaz fakat yüz metre sonra araba yolun dışına çıkıp şarampole yuvarlanabilir.'' dedi. Peki kainatımızın yaşını düşünürseniz bu kadar uzun bir süre içinde gezegenler, yıldızlar vesaire. Herhangi birisinin hareketinde küçük bir sapma meydana gelmiş olsaydı kainatta bir düzensizlik olmaz mıydı? Belki biz hayatta olmazdık değil mi? Talebeler hep bir ağızdan ''Evet hocam doğru söylüyorsunuz'' dedi. Bunun üzerine hoca en can alıcı soruyu sordu. ''Arkadaşlar o zaman sizce direksiyonun başında birisi mi var?'' Talebeler, kainattaki bu mükemmel düzeni, kaotik bir ortamın içine kolaylıkla ve hikmetle yerleştiren ve devam ettiren bir yaratıcıya inanmak zorunda kaldıklarını anlamışlardı. Fakat işlerinden birisi, ''Hocam, ben kaos teorisinin anlatıldığı bir kitapta her şeyin tesadüfi meydana geldiğini okumuştum. Bu mümkün olamaz mı?'' şeklinde bir soru sordu. Bu soru önemliydi çünkü gerçekten de kaosla alakalı birçok kitapta tesadüflerden ve her şeyin kendiliğinden oluşundan bahsediliyordu. Hoca bu soruya şöyle cevap verdi. Yukarıda anlattığım gibi bilim, kainatın fraktallardan oluştuğunu, kafik hadiselerin mükemmel bir düzenle neticelendiğini itiraf ediyor. O halde şimdi bir armut ağacı düşünelim. Bilimin yapmış olduğu tespitlere göre dünya üzerindeki bir armut ağacının yapraklarına ve meyvelerine varıncaya kadar tıpa aynısı yok. Değişik bir ifadeyle birbirinin tıpa aynısı olan iki armut ağacı yaprağı ve meyvesi göstermek mümkün değil. Bu durumda tesadüfü savunan kişiler, her bir armut ağacının dünya yaratıldığından bu yana yaşamış ve yaşayacak olan bütün armut ağaçlarını, dalları, yaprakları ve meyvelerine varıncaya kadar tanıması gerektiğini kabul ve iddia etmiş oluyorlar. Bu yaklaşım, her armut ağacının zorunda olarak sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olmasını gerektirir. Bu ise akla, mantığa ve ilmi anlayışa tamamen zıttır. Siz buna imkan ve ihtimal veriyor musunuz? Soruyu soran talebenin bu cevap karşısında diyecek bir şeyi yoktu. Fakat hoca başka bir soru daha sormaya kararlıydı. Yine bilimin tespitlerine göre her kar tanesi birbirine benzemekle birlikte hiçbirisi bir diğerinin tıpatıp aynısı değildir. Dünya yaratıldığından beri durum böyle ise Şimdiye kadar birbirine benzeyen fakat tamamen de aynı olmayan kaç kar tanesi yağmıştır ve onları tıpatıp birbirine benzemeyecek tarzda yapan kimdir? Soru soran talebenin bütün varlıkları tek tek ve bütünüyle ahenk içinde yaratan, ancak ezel ve ebed sultanı olan ayrıca kudreti, ve hikmeti sonsuz bir sanatkardan başkası olamaz demekten başka verecek cevabı kalmamıştı. Çünkü bütün varlık ve hadiseler bütün halleriyle kainatın yaratıcısı olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından yaratılmaktadır. Evet, kainat öyle bir sergi yeridir ki çıplak gözle görülebilir olan gezegenler ve yıldızlardan tutun ta moleküllere kadar her şey birbirine benzeyen ama tıpa tıpta aynı olmayan... ...fraktal yapılardan inşa edilmiş ve edilmektedir. Bu esnada hoca, ders süresinin dolduğunu fark etti... ...ve talebelerden konuyu gelecek derste konuşmaya devam ederim diye... ...müsaade istedi. Aslında talebelerin derse devam etmek istediklerini gözlerinden okuyordu... Ancak hoca, teneffüsten sonra başka bir sınıfa derse gidecekti, derin düşüncelerle sınıftan çıktı. Koridorda yavaş yavaş yürüyor, varlık ve hadiselerde gördüğü Allah'ın ilim, irade ve kudretinin tecellileriyle zihni, kalbi, gönlü doluyor, onun azameti karşısında hamd ediyor ve bu güzellikleri talebeleriyle paylaşmanın hazzını yaşıyordu.